I'm hurting ربنا <gülüyor> اغفر Elmen için kutsuz üstelamın ürünün hümmülü azildir cebhanın tefesidir. Sübhanemillahi ammâ yüksü'n vallahu talibullahi kutu kallıbun ehl etmâ ürkütnâ mütebbihun ehlul mafittemâ vâcil el-sâv ya Rabbi, al-hadi, al-hakim. Amen. Amina bi rahmatillah al-azim. Tu'allimana Rabbika Rabbina wa ista'inna bil ve hamdülillahi ve salatu selam ala ve ve Muhammedin va ve sahbihi ecmaîn ve men tabi'ahu bi ihsanin ilâ yevmiddîn ve ba'd azlemukteram Allah razı olsun, razı olsun. İbadetleriniz kabul olsun, dualarımız işte olsun. Rabbimiz dünyada ve ahirette günlerinizi aziz ve bahçıvan edesin. Dünyada belalardan, mücbbetlerden uzak, huzurlu yaşamayı, ahirette de cennetiyle, temaliyle müşerref olmayı, ebedi saadete ermeyi ihsan eylesin, dıfkına mazhar eylesin. Peygamber Bey sallallahu ve bir hadis-i şeriflerinde buyurmuşlar ki, اَلْنَاسُ هَلْكَاءُ اِلَّا الْعَالِمُونَ اِلَّا الْعَالِمُونَ İnsanlar mah olacaklar. Hepsi perişan olacaklar. Hepsi helak olacaklar. Onların çok fena olacak. Alimler müsteşaf. Hadis-i devam ediyor. Vel, -al -vel alimune heyka'u illel amiliy. Alimler de helak olacaklar. Helak oluculardır. İllel âmilîn, ilmini uygulayan, ilmine göre yaşayanlar müslümanlar. Bilgisini tatbikatlar hayatına geçirenler, müslümanlığına göre yaşayanlar, Allah'a, Allah'ın öğrettiği şeyleri itaat ederek yaşayanlar. Kurtulacak. Bir şey helak etekler helak olacak bunlar çok. Ve ahmilüne helkau dinler mukrasid. Alimler de helak olacak. Çünkü şey, ilmiyle amel edenler, inşaatı yapanlar da helak olacaklar ancak ihlaslı olanlar müktesna. وَالْمُخْلَصُونَ عَلَى تَطَر۪ينَ Alcıyım. İhlaslılar da gene birçok tehlikelere maruzlarda Tehlike üzerindedir. Niye? Onların da gideyatsız olması lazım. Bunun başka ayetleri de çeşitli ikdatlar da gözüme ilişti. Efendim tabi şu anda elimizde benim tahkikat yapacağım Önemli hadis kaynakları olmadığı için öbür rivayetlerini merak ediyorum ama şu anda onları uygulayacak halim yok. Kaynak kitaplarım yok. Her de kendine atıyorum. Binler alimliğin yedi rivayetleri var. Ama mana aynı. Yalnız ifadenin sözlerinde birazcık farklar var. Mühim olan bizim burada, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bu hadisi şerifindeki sıralamadır, dikkat etmemiz gereken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, insanların çoğunun malevi bakımdan yanlış yolda olduğunu ve sonunda da büyük zararlara uğrayacaklarını, helak olacaklarını, mahvolacaklarını bildiriyor. Evet, cennettiklerin sayısı cehennemlik insanlara bakılırsa, Hz. Adem atamızdan kıyamet koptuğu zamana kadar dünyada yaşayan insanların sayısı, bütünü rakam olarak alınırsa, bunların içinde cennete girecek olanlar çok az sayıda. Ne kadar? Peygamber sallallahu sellem, Efendimiz herkesin gözünde tekessüm edecek bir şekilde anlatıyor. Misal veriyor. Siyah bir sığır derisi üzerinde bir beyaz kıl kadar az. Bir sığır kesilmiş. Derisi, postu açılmış. Kocaman bir sığır. Hayırsız kıl var üzerinde. Siyah hayvan. Bir tanecik bir beyaz kıl olsa ne kadar? Nisbetli. Yüzde kaç olur? Binde kaç olur? Milyonda kaç olur? Yani gözünüzün önünde tecessüm etsin. Yani insanların çoğu helak olacaklar. Helka halikler manasına. Halik de helak olanlar demek helak oluculardır demek, helak olacaklardır manasına. İsmi failliği böyle kullanılırsa bu şekilde, ileride helak olacaklar. İstikbal manası ifade eder. Arapça'nın böyledi. böyledir. Mana böyle olur. İnsanlar helak olacaklar. Nerede? Ahirette. İnsanların, kafirlerinin, günahkarlarının, Asıl helaki, asıl büyük helak ahirettedir. <gülüyor> Fakat Allah dünyada da tepeler cezasını verir. Zalimin cezası dünyada da cezasız kalmaz. Akıbeti yine fena olur ama dünyada izzet ve itibar ve lanun nimet ve saadet içinde yaşasa bile mutluluk içinde yaşasa bile bir şey ifade etmez. Çünkü dünya hayatı Ahiret hayatının yanında hiçtir. Nasıl hiçtir? E, dünya hayatı bir insanın ömrüne göre 100 senedir. 80 senedir, 85 senedir. Ahiret hayatı da sonsuzdur. Sonsuzun yanında efendim 100 rakamı çok küçük bir rakamdır. Değmez. Yani konuşmaya bile değmez. O kadar e, az bir şey. Şimdi e, dünyada da yalnız ibret alabiliriz, görebiliriz ki mutlaka zalimler dünyada da ettiklerini görürler, ettiğini bulur. Elbette onu olur ev yıkanın, hanesi, viran. Ettiğini bulur insanlar. Ve o, o insanları uzaktan takip edenler Allah Allah derler. Bak ya. Nasıl ettiğini buldu. Nasıl belasını buldu. O falancaya şöyle yapmıştı da şimdi bak Allah da onu nasıl cezalandırdı derler. Bu böyle oldu. Böyle gelmiş, böyle gider. Efendim. Çalma kapısını çalarlar kapını demiş büyüklerimiz. Yani insan ne yaparsa ne ekerse onu biçer. Ne yaparsa onun karşılığını görür. Müyaza da onun müsairli köpür belki siz de hayatınızda, köyünüzde kentinizde incelerseniz bunun böyle olduğunu görürsünüz. Hem de aradaki irtibatı da sözlersiniz. Bu herifin ahireti niye böyle fena oldu? Ha, bu evvelce falan diye böyle yapmıştı da, onun ahını almıştı da efendim, mazlumun ahını aldı, ondan böyle oldu. Alma mazlumun ahını, çıkar ahireste, ahireste. Zalim yine bir zulme giriftar olur ahir, elbette olur. Ev insanın ailesi, virası. Tecrübeye dayanarak halk arasında bu kanaat de yayılmıştır. Biz de kendi hayatımızda görmüşüz. Dünyada da çeker. Sonu fena olur. Ahirette de çeker. Ama ahirette ebediyettir. İnsanların çoğu maalesef böyle. Ahirete edilecek bir şey büyük bir çoğunluk cılk, çürük. İşe yaramaz. Hırsız, katil, zalim, fasıd, facir, efendim, filan yani e, bunların alim olanları müstesna. Onlar kurtucu. İnsanların alimleri kurtucu. Alim dediğimiz, haramı helali bilen, efendim. Allah'ın haramlarından kaçınan hayırları, ibadetleri yapan eğer bir insan yani alim deyince bizim bugünkü aklımızda beliren çok bilgili insan devrilmiş kütüphane vay be amma hafızası kuvvetli adama bak ya ne sorsa şıp diye cevap veriyor sanki ayaklı kütüphane falan. bu alim değil İslam'da Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerinde, Kur'an iklerinde öğreniyoruz, okuyoruz şeyleri. Alim eğer kendisini ahirette azaptan kurtaracak hareket etmesini biliyorsa bir insan alimdir. Cehenneme düşürecek işleri yap yapıyorsa bu adam cahil ya. Baksana kendisini cehennemden bile korumuyor. Dost doğru cehennem ateşine doğru, uçurma doğru gidiyor. Çok cahil ya denir. Ve öyle fazla laf ebeliği, laf kalabalığı, bilgi çokluğu da uygulama yoksa makbul değildir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de, Cuma Suresi'nde Allah-u Teala Hazretleri buyurmuş ki Bismillahirrahmanirrahim meherin dezina humminiz tevratı sümme lem yahmuduha hemesenin himari yahmudu eskara tevratı Allah'ın teramı eski mukaddes kitaplardan, ilahi kitaplardan Tevrat. Yahudi kavmine indirildi. Kendisine Tevrat indirilen o kavim içinden. Tevrat'ın ahkamını uygulamayanlar. Yani Allah'ın emirlerini tutmayanlar. Allah'ı emretmiş, yapmıyor. Yasaklamış. Haramları, günahları, onları da işlemekten korkmuyor. Böyle insanlar neye benzetilmiş? Üzerine kitaplar yükletilmiş. Bir yerden bir yere hani bir şey taşırken hayvanın bir tarafına bir çuval, bir tarafına bir çuval. Bir tarafına bir küfe, bir tarafına bir küfe koyuyoruz ya köyde yaşayanlar bunu bilir. Efendim, dengeli bir şekilde hayvanın üstüne taşıttırırız. Su taşıttırırız testiyle. Efendim, odun taşıttırırız iki tarafına, iplerle bağlayarak. Efendim, çuval taşıttırırız. Küfe bizim Bizimkilde semerin kaşları vardır. İpler şöyle dolandırılır. Kaşlarına takılır. Zar zor bunu yapardık. Öbür tarafı dengelemezsem bu tarafa bir şeyi, yükü astığın zaman öbür taraftan tutmazlarsa semelde dönüverir. Biraz da palanı gevşek sadece. Yani yüklemekte zordu. Üzerine kitap yükletilmiş. Yani adam kitapları çok, bir evden bir eve taşıyacak. Kitapları bir bu tarafa yükletmiş, bir bu tarafa yükletmiş, götürüyor. Şimdi merkezin üzerine taşısın diye kitapları yükletmişsin. Merkebe faydasına. Ha odun, Ak kitap neden merkezde ondan on kitapların muhteviyatından muhtevasından içeriğinden habersiz, sadece yük olarak taşıyorum. Tevrat kendisine indirildiği halde Tevratın askiyatına uymayanlar işte böyle hayvanlar gibi, uzun kılaklalı gibi, merkezler gibidir. Çünkü Tevratın askiyatını Uygulamıyorlar. Sadece taşıyorlar. Tevrat üzerlerine yüklenilmiş ilahi bir sorumluluk olarak ama uygulamamışlar. Hakikaten de bir emir bir yüktür insan olduğunun üzerine. Allah bir şeyi emretmişse bir yük yüktür. O yükü efendim insan yüklenmezse çok ağır ezer insanı ya. Yani o emrin icabını yerine getirmezse o insan insanı mahveder. Allah'ın emirleri ciddi. Şakası yoktur. Şimdi insanlar Allah'ın ahkamına uymayınca o ahkamı indiren, o emirleri, yasakları gönderen Allah azap eder. Kendisi asi olan, cürm işliyor, mücrim olan, günahkar olan bunları cezalandır. Günahkarlar için bir bir yıl azapta hazırlanmıştır. Cehennem denilen yerde türlü azaplarla dünyada işledikleri suçların efendim şekline göre ahirette de azaplanacaklarını kuran kesin olarak bildiriyor. İnsanlar helak olacak. Bunları bilenler müstesnadır. Bilen de illa diplomalı olan demek değil, illa çok bilen demek değil. Haramlardan kaçınıyorsa ibadetleri yapıyorsa insan alimdir. Yoksa İslam'a göre alim değildir, cahil. Peygamber Efendimizin hadis şerifinde de bu böyle. Bir adam Çoban olabilir, ümmi olabilir, tahsinsiz olabilir ama bildiklerini uyguluyor, Allah'ın rızası uygun yaşamaya çalışıyor, haramlarla kaçınıyorsa alimdir ve bu adam cennete gidecek. Diploması yok, yabancı dili yok. Efendim, böyle bir fazla meziyor diyor, daha da çoban giderdi mübarek, beş vakit namazını kılardı. Bu karacık öldü. Allah cennete gider. Neden? Kendi çapında, kendi bilgisine uyguladı. Allah'ın zaten uygun yaşadı. Allah da bak bu benim kulum itaatli diye efendim onu cennete sokuyor. Peygamber Efendimiz yeminle söylüyor. Vallahi saf insandan, cahil insanda cennete girdi. İman dolusu. Vallahi girdi. Yoksa öyle görüş, gösterişle. Efendim mevkiyle makamla, rütbe ile, omuz kalabalığı, göğüs madalyaları ile değildir. Bir çoban cennete girecek mi? Vallahi girecek. Saf bir adam ya! Herkes aldatır bunu. Yani önde paraları koysan hangisi yüzlüktür, hangisi onluktur? Onu da bilmez. Ama namazını kılar. Ama haram yemez. Ama dürüsttür. Tamam. O cennete girecek. Ve sert karamii çobanmış. Mesela evliyaların büyüklerinden diye söyleniyor. Bil, bilecek, bilenler kurtulur. Bilenler de kurtulmayacak, helak olacak. İkinci cümlede, ikinci adımda böyle adım adım söylüyor ki Peygamber Efendimiz millet her şeyi anlasın. Bilmeyenler iyice kavrasın diye. Bilenler de helak olacak. Onların da hepsi yakayı kurtaramıyor. Büyük çoğunluk gitti. Öküzün derisi üstündeki kara kıldan kadar insanlar büyük yüzdesi cehenneme gidecek. Akıl Ak kadar olanlar efendim o kadar az insan genellikle. Nasıl azalıyor bu iş? Bilenler kurtulacak, bilmeyenler helak olacak. Demek ki cahillik falan. Demek ki Allah'ın emirlerini, yasaklarını bilmek lazım. Bildiği ölçüde de Bildiğini uygulayanlar kurtulacak, uygulamayanlar helak olacak, bildiğini de uygulamak lazım. İlmiyle amel olanlar da helak olacaklar, efendim onların da ihlaslı olanlar müstesna. İhlas ne demek? Niyetin niyeti halis olan demek. Şimdi insanlar bir şeyi yaparken bir niyetle yapıyorlar. Niyetleri halis ise kurtulacaklar. Yani halis niyet nedir? Muhlisine lehüd fîm. İbadeti ta ki yaşamındaki faaliyetleri Allah rızası için yapanlar halis niyetlidir, muhkistir. Menfaat için, dalavere için yapanlar, gösteriş için yapanlar muhlis değil. İhlaslı değildir. Niyetleri, iç, içteki niyetleri kötüdür, karışıktır. Efendim, ihlaslı olmayan, karışık olan ibadeti Allah kabul etmiyor. Hadis-i Şerif'te bildiriliyor ki Allah bir insan bir ibadeti menfaat duygusuyla yaparsa hem Allah sevsin Sevap da kazanayım hem de şu menfaatimde yerine gelsin diye yaparsa Allah'a şerik koşmuş olur. Hem Allah'ın rızasını düşünüyor hem de şu işi yapmayı düşünüyor. Misal olsun diye çok basit misal. Kolay anlaşılabilecek misal söyleyelim. Adam birisinin yanında çalışıyor. Patronu işin sahibi indar. İşi de iyi. Ama adam namaz kılmayan insanı yanında barındırmıyor, atıyor işte. Bu adam da tam namazına niyazına düşkün bir insan değil. Bu işi bulmuş, iş iyi, parası iyi. Yani başka işte olsaydı namazından kılınacaktı ama patron namaz kılmayanı işten atıyor diye namaz kılıyor. Bu adam sevap alır mı? Almaz. Neden? Patronun onu işinden atmamasını düşünüyor. Gözünden düşmemeyi düşünüyor. İşini düşünüyor, menfaatini düşünüyor. Namazı onun için kılıyor. O zaman ne olur? Efendim, e, Allah-u Teala demiş ki ben ortakların ortağına en hayırlısıyım. Adam hem benim için namaz kıldı hem de patronu için namaz kıldı. Ben Hepsini patrona verdim, ben kabul etmem. Ene arne şürekâ, ortaklarının en müştahınisiyim ben. İstemem ki, sırf muhdisine lehut ki, sırf her yaptığı iş, din, dini fiili, Allah rızası için yapmazsa, katık olursa işin içinde, efendim o zaman olmaz. Adam hacca gitmeyecek ama çevresi dindar, ''Ya zengin oldun sen niye hala hacca gitmedin diyorlar. Arabada hiç, hiç canı istemiyor ya. Pis Arabın memleketine gideceğim de sıcakta efendim bir yandan da ben bir şey yapmam orada ne olacak? Benim halim tozlara bulanılacakmış. Arafat'a çıkılacakmış. Efendim çadırda kalacakmış, Çok sıcak oluyormuş. Güneş çarpan oluyormuş. Bayıltıyormuş tansiyonum hiç istemiyor ama Önüne gelen ya sen hacca niye gitmiyorsun diyor, şundan benimden kurtulayım diye hacca gidiyor. Veyahut efendim ya bu ülkede hacılara rağbet fazla, hacı olmayanlara hiç rağbet yok ki müşteri gelmiyor. Gideyim bir hacı lakabı alayım, levhaya hacı falanca diye yazayım, müşteriler o zaman gelsin. Müşteri. Senin hacı olduğuna gelmiyor, sen hacı diye yazdım. o adam dürüst, beni kandırmaz diye geliyor. Senin hacı olduğuna gelmiyor, adam kendi isim için geliyor. Yani bu madem hacı, Allah'tan korkuyor, beni kandırmaz herhalde diye geliyor aslında. Neyse yani halk dükkanına gelsin diye veya halkın dilinden kurtulmak için hacca gidiyor mesela. Bunlar basit meseleler. Şundan daha inceleri var. İmam ihtiyacı ve vs. okunursa şey yapar. İhlaslı olacak. Vel ne? Vel ne azim diye bitmesi beni korkutuyor. Hadis-i şerifte yani ihlaslılar da yine büyük tehlikelere maruz. Onlar da tam böyle esen ve salim değil. Her şey kopulmuş. Çünkü ihlasla Yapıldığı halde ameller efendim yine batıl olabilir. Namaz kılarsın, namaz fasık olabilir. Borç bozulabilir. Yani ihlaslıların da tehlikeleri var. İhlasdan sonra da tehlike var. Şimdi geçen günkü konuşmalarda benim e, geri kalmış ülkeler tarifi hoşuma gitti. Ee, geri kalmış ülkeleri üç yönden üç sıfata sahip diye tarif ediyorlarmış. Bir, efendim yapacağı işleri önceliklerini sıralayan İkincisi başladığı işi bitiremiyor. Üçüncüsü ortam, güvenli bir ortam değil. Yarının ne olacağı bilinmiyor. Geri kalmış ülkelerin tarifinde bu üç şey söyleniyor. Şimdi bu çok hoşuma gitti benim. O ülke geri kalmış. Neden? Hangi iş önemli, hangi iş önemsiz bilmiyor. Önemsizliği öne alıyor, önemliyi ihmal ediyor. Hadi geri kal. Ondan sonra başladığı işi de sonuna getirmiyor, bırakıyor. Eher çekişme, çatışma işler yarım yarım kalıyor. Bir de toplum huzurlu değil. Kurallar yerleşmiş değil. Yarın ne olacağı belli değil. Adamın bir darbe yapar. darbe eline alır. Tanrım benim der. Bilmem ne kadar. E, güven ortamı olmayıca, istikrar olmayıca, ne, yarın ne olacağı belli olmayacak. kimse doğru düzgün bir yatırım yapmaz filan. Şimdi biz bunu kendimize uygulamamız lazım. İnsan aslında her duyduğu şeyden ibret almalı. Şimdi bu e, Evli Allah'tan birisine <gülüyor> "Murakabeyi nereden öğrendin?" demişler. Yani devamlı efendim böyle de olmayı, dikkatli olmayı nereden öğrendin?" demişler. Kediden öğrendim demiş. Nasıl öğrendim? Kedi demiş fare deliğinin karşısında saatlerce böyle tür dikkat deliğe bakarak böyle bekliyor. Kür dikkat. İşte bu dikkatlilik oradan öğrendim. Bak bu, bu böyle fareyi yakalamak için menfaat için bu kadar böyle duruyor. Ne kadar dikkatli bak bir şey için. Benim de Allah'ın rızası böyle gözetsem lazım filan gibi. Yani insan her şeyden ders alabilir. Şimdi Müslüman da İslam'ın birçok ahkamı var. Kitaplar kalın. Kocuğumuz kitaplar. Çeşit çeşit bölümler. Boğuluyor insan. Bu kadar geniş bilgilerin karşısında boğuluyor insanlar. Öncelikleri şaşırıyorlar. Çok büyük günahları topluca işliyorlar. Çok küçük şeylerle oyalanıyorlar teferruat ile detay ile oyalanıyor ama asıl meseleleri efendim büyük meseleleri kaçırıyor. Şimdi Allah kimin ibadetini kabul eder? İhlaslı olanın ibadetini kabul eder, riyaçısınınkini kabul etmez. Riyakarlarınkini efendim İhlası okumak lazım şeylerden. Efendim, tasavvuf kitaplarından, İmam Gazali'nin kitabından efendim ahlak kitaplarından, hocamızın eserlerinden, Hadis-i şeriflerin ilgili bölümlerinden, efendim mesela Riyad-ı bölümünden veya Ettergib ve Terhib'in İhlas ve Riya bölümünden bunları öğrenmek lazım. Mesela Ettergib ve Terhib'de İhlas'ı anlatırken, <gülüyor> Ziya'yı anlatırken üç misal veriyor Peygamber Efendimiz. Diyor ki, cehennemin ateşinin ilk tutuşturduğu üç insan kimdir? Yani biz sobayı yakarken ne yaparız? Kağıt koyarız, çıra koyarız, üstüne efendim odunları çatarız, kibriti çakarız. Önce kağıt yanar, kağıt çırayı yakar, kağıt onda odunları yakar. Ondan sonra kömür yanar, soba gür gür, gür, gür yanmaya başlar. Taş kömürü de zor ısındığı nihayet soba, tamam ağzını falan kapatırız. Güzel, e, yani cehennemin ilk tutuşturulduğu üç insan kimdir? Onu anlatıyor bir hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz. ve terdil kitabının İhlas ve Riya ile ilgili bölümünde. Birincisi, kendisini mücahidim sanan bir insan. Cehenneme atılacak. Cehennem onunla tutuşturulacak. Cehennemin çırası diyelim yani. Peygamber Efendimiz tasvir buyuruyor. Diyor ki, mahkemeyi i Kübra'ya çıkartılır Allah. Yerbakanı denilir. Ee, Allah-u Teala Hazretleri kendisine doğal tecih buyurur. Ey kulum, maza amilse si ma alimse bilginin malumasının neticesi olarak Neler işledim bakalım? İslam'ı öğrendin. Benim dini, dinimi öğrendin. Peygamber'in efendim, talimatını öğrendin. Neler işledim bakalım? Adam der ki, diyor Peygamber Efendimiz, tabi ben kelimelerimizden biraz tam şu anda önümde olmadığı için şöyle kendim Hatırımda kaldığı şekilde şey söyleyeceğim. Efendim işte ben Müslümanlar ve kafirler arasında harf çiftirmişti. İşte o harf mücahit olarak katıldım. Savaştım. Şimdi savaşta da şehit oldum. İşte bak kafirle, altanlarımla efendim şehit olarak geldi. Diyecek. Çünkü savaşta öldürülmüş adam. Yani hayatı öyle sona ermiş. allah Teala Hazretleri ona diyecek ki diyor Peygamberimiz. Hedef de. Yalan söyle Benim bu sözlerim doğru değil. Yalan. Sen ne kahraman adam desinler diye çağrıştın. Tahminin arasında kahraman biliniyordun. Kabadayı biliniyordun. Savaştan kaçsam korkak diyeceklerdi. Efendim toplumun baskısıyla savaşa gittin. Yani ben bundan kendim anlatıyorum. Bu hani tarafları yok da efendim Savaşa gittin, öldürüldün. Efendim sen Allah rızası için çarpışmadın. Ne kahraman desinler diye. Kahramanlık namına, kahramanlık uğruna çarpışsın. Hakikaten de dünya üzerinde tarih boyunca birçok milletler çarpışmıştır. Ve hepsi iman savaşı yapmış değil. Menfaat savaşlar da olmuştur. Her iki taraftan da kabadaylar Böyle çıkmıştır. Efendim çarpışmışlardır. Mesela bizim Çanakkale'nin meşhur bir şehri var ya Truva Tahsaat, Mahsaat bilmem ne. Onun bir kahramanı var. Orayı kuşatan ordunun da bir kahramanı var. İkisi ilk önce karşı karşıya çıkıyorlar, çarpışıyorlar. Çünkü bu tarafın bu tarafın en kaba adamı toplumun şeyiyle öne çıkmak zorunda. Yani adet böyle oluşmuş. İkisi çarpışıyorlar. Birisinin adı Hektör, ötekisinin adını dinlerine. Yunan şeyleri, mitolojisi bunlar. Veya tarihi, efsaneleri. Çarpışıyorlar. Sonra bir tanesi bakıyor ki karşı taraf Yaman. Kaçıyor ötekisi kovalıyor. Nihayet o onu öldürüyor. Yunan. Yani her kavimden böyle çarpışanlar çıkmıştır. Niye bunlar ortaya koyuyorlar? Toplumun örgü adeti, savaşın kuralları Sonuçta birisi kahraman çıkıyor, öteki ise daha bastın onu öldürüyor. Kiler sen ne kahraman desinler diye. Yani kabilenin efendim diye hissettiği yer. bundan şey yaptın ve bu da denildi sana, yalan söyledin. Allah yalan söyledin diye. Bütün mahşer halkı ve melekler de yalan söyledin diye tekrar ederler. Ceza yani, diye bir efendim uyardı tarzında. Hepsi söylüyorlar, Allah yalan verdin, buyurun, atın bunu diyor. İkincisi, bir başka suçlu getiriliyor, mahkemeye. i Allah'ın huzuruna. <gülüyor> Ey kulum, sen benden gelen bilgilere göre ne yaptın sen bilginin icabı olarak ne yaptın? O da diyecekmiş ki, şey, ya Rabbi, ben işte param vardı. Senin yolunda paramı fakirlere, yoksullara, hayra, hasenata sargatıyorum. Allah ona diyecekmiş ki kezepti, yalan söyledi. Sen ne cömert adam desinler diye bunları yaptın. Benim rızam için yapmadın. Ve bu denildi. Adın cömertten çıktı. Yani. Ölf ve hadet olarak çevrenin şeyi baskısıyla sen bu işi yaptım Efendim, yani bu mevkide makamda olan adamın şanı budur diye yaptım e İşte halk da sana cömert dedi. Atımını cömert. Üçüncü bir adam geldi. Ey kulum, sen ne yaptın bakalım, hayatını nasıl geçirdin? Merhaba ben senin rızan için ilim öğrendim. Efendim, ilmimi de talebelere öğretmediler. Yalan söyledim. Yalan söyledim. Sen öğrenmek için ne kadar alimdesinler diye Efendim ilim öğrendim. Bütün bunları ondan yaptı ve o umduğuna da dünyada oldu. Büyük alim dediler sana. Ama bu işi benim yüzden için yapmadım. Atam bunu zehnemedi. Şimdi biz bir ara mülakatla öğrenci aldık ilahiyat fakültesine. Yani şey yoktu merkezi sistemle. Efendim, e, bilgisi çok yüksek olanı almak yoktu. Biz ilahiyat fakültesine müracaat etmiş olanları e, heyet olarak sorgulardık. Heyetler halinde sorardık. Gözümüz tutarsa ilahiyat alırdık. Tutmazsak almazdık. Yani bizim terhimize kalmıştı şey. E, mülakat diyoruz ona. Doluşta, oluşmaya göre. Bir tane şeyi hiç unutmuyorum. Kanadenser ordundan ordu da uzun boylu birisiydi. Kendilikme ilahiyatı seçti. Dedi ki çok bir şey yok ama. Kaç katkılık mı var? 90 dakika. 90 dakika oldu mu ya? Evet. Bir 100. kırk beş, ya. Bizim 45 dakika. 45 dakika daha daha ki bizim Karadeniz'de çokma e, hocalar çoktur. Efendim, ben de onlarla mücadele etmek için fakirteye geldim. İlim öğreneceğim. hocalarla da çarkışacağım. <gülüyor> yani adamın başından niyeti sakın. Hocalara düşmanlıktan ilahiyata gelmiş. Tabi o şimdi tam şey olacak. E, okursa artık illa gidecek. hocalarla da Halbuki bizim memleketin en ihlaslı hocaları belki Karedeniz'den yani onu beğenmediği hocalar da Şimdi bizim de, muhtemelen kardeşlerim, sanış itibariyle dinimizin öncelikli meselelerini bilmemiz gerekiyor. <gülüyor> Mümin olmazsa insanlar helak olur <gülüyor> Mümin olduktan sonra bilgisini uygulamaksa namaz yok. Niye yazacak? Müslümanım. Elhamdülillah. Müslümanım. Benim kalbim temiz. Benim kalbimin temizliğinin ispatı ne? Yani her türlü günahı işliyorsun. Her türlü ibadetten de kaçı bilecek, alim oldu, mümin olacak, dinini öğrenecek, bildiğini uygulayacak, uygularken de halis biniyete sırf Allah rızası için yapacak Yaptığını ihlasla devam edecek. Bir de yaptığı ibadetin, işin şartlarına riayet edecek. Çünkü namazın birçok şartları var, havaidi var. Onlara riayet etmezse gene ihlasla da olsa efendim, bozuk olabilir. Yani usta olmazsa, insan iyi niyetli de olsa, sonra da şeyleri bozabilir. Faşeyi bozar, berbat eder. Pahalı bir parçayı. Da olmazsa da eder yani ibadet iş onlar. Yani inceliklerine de ibadetin inceliklerine de devam etmek lazım. Daha başka öncelikler de vardır dinimizde. Mesela sünnete ceneye uymazsa biz atlı ibadetleri Allah kabul etmez. Sünnete uygun yaşayacak, sünnete uygun iş yapacak efendim bir daha şey yapmayacak. Allah'ın kendisini gördüğünü bilerek ibadet edecek. İmanın en sağlama, en kuvvetlisi, en faziletlisi, nerede olursan ol Allah'ın seni gördüğünü bilmen diyor diyor. O duyguyla Allah'ın kendisini gördüğünü bilerek işine özen gösteriyor. Efendim vesaire. allah Teala Hazretleri geri kalmış bir Müslüman olmak, bizi kurup kaldırsın. Yani geri kalmış bilte gibi bir de geri kalmış Müslüman olma durumu olabilir. Geri kalmışysan bizi kurtarsın. Öncelikleri iyi öğrenelim, Efendim. İvadelerimizi de tam yapalım. Yarım bırakmayalım, eksik bırakmayalım, Efendim. E, ve yarının ne idiyi belli olmayan bir insek gibi, yarın ne yapacağı belli olmayan, Efendim bir Müslüman olmayalım. İstikrarlı, devamlı, işte bu Müslüman böyle yaşıyor efendim gidiyor. İstikrarlı bir Müslüman olan, istikrar istikrarlı Müslüman'a efendim nefsin i mutmainne makamına ermiş Müslüman derdi. Mutmainne makamı nedir? İtminan nedir? Sakin, huzurlu, istikrarlı yani Nefsi o hale geldi. Gün sakallı, namazlıydı. Bugün bakıyorsun sakalı kesmiş, camiden alakayı ne oldu? Öyle müzgarisi böyle oldu. Şöyle müzgarisi şöyle oluyor. Bir yanıyor, bir dönüyor. Bir dönüyor. Efendim, bir daha dönüyor, bir daha dönüyor. Mesela e, bu da istikrarsızdır. Demek ki makamı mutma inmeye, mutma inme makamına ulaşmak ve istikrarlı olmak lazım. Böyle dümdül, efendim batıp çıkmadan, sağa sola kığırtmadan biz gidecek hale gelmek lazım. Ben... E, ...bizim beş vakit namaz kılmamızı... ...belirli ibadetleri... ...belirli zamanlarda... ...bunda zaman yapmamızın... ...hikmetini bundan sanıyor. Yani belirli zamanlarda... ...belirli ibadetleri yapa yapa... ...istikrarlı bir müslüman... ...vasfı... ...tam... efendim ...aynı olan bir müslüman olma durumuna... E, ...insan gelir büyüklerimizi tasavvuf terbiyesini tekke terbiyesini iyi almış olan insanları incelediğim zaman o istikrardığı görüyor. Bun tozlara bıkmıyor. Gençler bıkı veriyor. Değişi veriyor. Halbuki büyükler ikmini bulmuş, makam-ı erişmiş, gündüz gidiyor, istikrarda yani karakteri sağlamlaşmış, duyguları sabitleşmiş, betonlaşmış oluyor. Çelik gibi olmuş oluyor. Allah Teala Hazretleri dinimizin önceliklerini öğrenip ona göre yaşayan, ele aldığı işleri devam ettiren, yarım bırakmayan ve e, mutmainne e, bir nefse sahip olan istikrarlı bir Müslüman olarak yaşamayı tümlerimize nasip eylesin. Ümmet-i Muhammed'e güzeller hizmet, güzel hizmetler eylememizi nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu yüze anla açık varmayı, sevdi-i kul olarak varmayı, efendim, ahirette mükafata erip, cezadan, cehennemden, azaptan kurtulmayı, ebedi saadete emri nasibiyle <gülüyor> bi <gülüyor> hürmeti <gülüyor> esmaihin hüktah ve bi hürmeti habibihil yüktabah ve bi hürmeti esral Fatiha. Allah hepinizden razı olsun. Hakkını alacak değil mi? Eğer bu kötü olanlar ki Muayyaf adam dedi ki adam büyük külardır anlatılan. Bir yada desturullah selamallah diye şeyler o zaman biliyor. yani. <gülüyor> şakaklar. Yani ki de bence her işini bilmadı mı? Her işini mı? O adı işte işleri yaparken bana O adı işte mı ki onu yaptı da bana sarık Yani. O da böyle oyunculuklar ve böyle bir bilimsel araştırmada yani o anında. ,So Sen <gülüyor> hiç bir şeyi bu dedi. Ne kadar önemli bir yerde bir ortalık Şimdi halit bunu dert ediyor. Bir halit kendini idare dert ediyor. Bu halit kendini öyle bir duruş sonra bunu da ediyor. böyle yaparsan ortalık olur. Buradan onun şu şeyini anlıyoruz, o alim, şu felakolunu anlıyoruz. Mevzu denilen hadislerde ihtiyaç etmek lazım. Yine de mümkünse onu da uygulamak lazım. Çünkü mevzu hadis, kötü şey anlatmak istemek değil. Hadis alimlerinin serislerlerine göre, ölçeklerine göre Peygamber Efendimiz'in ne kadar bağlam bağlantısında İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir gün alsaydım, deliktirseydim, dosya alsaydım, bazı insanlar çok kitiz oluyorlar. Ömrü boyunca kaç tane hatim indirmişse yazmış. Kaç tane la ilahe illallah demişse hepsini toplamış. Bir zayıf efendi vardı. Rahif efendi, belediye'de müfettiş vefat etti, kağıtları çıktı ortaya. Adam, yani o kadar muldozan bir adam ki, Memur olduğu zamandan beri her ay aldığı maaşlar belli, hayda geçmiş. Ben hiç bilmem, hiç bilmez şeyleri. Maaşımın miktarını sorsalar, işte muhtemel ne kadar veriyorsa alır diyelim o koyarım imzayı basar geçelim artık. Hakikta öyleydi. Arkadaşlar hesap ederlerdi, bazıları itiraz ederler. Yani falanca vergiyi fazla kesmişsin de filan ya da şöyle olmuş olmuşsa borlursa bilmem ne de uğraşırlardı yani, ben. Ne verirse alırdım <gülüyor> imzayı basar borluya, bilsem mi derdim? Rahat Efendi her şeyi yazmış. Hatimlerini yazmış, haçlarını yazmış. Şimdi bana sorsalar bir şeyi bilmiyorum. Bir de bildiğimi de unutuyorum. İhtiyarlığa doğru da orada gittikçe daha da unutacağım. Ha buydu. Yazmadık, fena yani. İzlediğiniz için ben de olmuyoruz. Neyi? Ben, ben, ben de ben de Yani benim gibi derbelerden öğrendiniz. Yani ibret aldınız. Kededen ibret alan haliniz. Ben ben muntazam olmayı çok seviyorum ama kendim muntazam olamıyor. olsun. Gezmekten midir? Bir yerde durmamaktan mıdır? Meşguliyetlerin çokluğundan mıdır? Hakikaten şeyde İstanbul'dayken uyku uyumaya baktım olmadık. İkide üçte yatardım. Falan. Çok ıı, yoğun bir hayat olurdu. Yazacağım yazıyı yazamamıştım. Hazırladığın eseri baskıya veremezsin. Fasihleri yapamazsın. Elimden kolay ve ismaz yani. Çünkü sabahtan açtılar. Geziden günü de Belki ondan dolayıdır. Yani bir şeyleri yapamam ama çok mutlu zamanımıyla isterdim. Yani, i̇şlemez, kayda getirmek, süreye dizmez. İlgisayar kullanmaz. Allah Wa alaikum İnşallah video parçalık.